Çocuklar, değirmen dedim de aklıma geldi. Değirmenin ne olduğunu herhalde biliyorsunuzdur değil mi? Buğday gibi taneli bitkileri övütüp... ...un haline getirmeye yarar değirmenler. Çok çok eskiden... ...un fabrikaları kurulmadan önce... buğdaylar rüzgar... ...ya da su ile çalışan değirmenler de övütülürdü. Gene... ...çok eskiden... ...bu değirmenlerden birinde... muzırlık yapan çocuğu da biliyor musunuz? Hı? Hani şu kedilerin kuyruklarını birbirine bağlayan... ...köpeklerin boynuna çıngırak asan... ...sapanlık kuşağlayan... ...muzur çocuğu. He? Tabii sözüm sizlere de değil canım. Sizin de böyle muzurluklar yaptığınız var mı? Hiç zannetmiyorum. Canlılara eziyet etmediğinizi... ...kimseye zarar vermediğinizi çok çok iyi biliyorum. Yoksa ben de oturup size masal anlatır mıyım ayol? Çok çok eski zamanlarda bir değirmenci ve bu değirmencinin çok muzur bir oğlu varmış. Çevresindeki hayvanlara eziyet eder, eşyalara zarar verir ve adeta bundan zevk duyarmış çocuklar. Babası ne yaptı ne ettiyse oğlunu bir türlü uslandıramamış. Zavallı adamcağızın işi başından aşkınmış çocuklar. Bir yandan bir tepenin üzerinde kurulu yel değirmeninin o koca kanatlarını rüzgara göre ayarlar. Bir yandan da köylülerin getirdiği buğday çuvallarını birbirine karıştırmadan evitip un yaparmış. Nuzur oğlu da babası ekmek parası kazanmak için bunca ter dökerken evet ona yardım edebileceği yerde kaşla göz arasında nuzurlıklar devam edermiş. Dün tepenin eteğinde eğlenirken yukarı değirmenine doğru giden yaşlı bir adam görmüş. Bakın çocuklar iyi dinleyin. Adamca zaten yaşlı olduğu için ağaraksak gülüyormuş. Sırtındaki kocaman çuvalda iyice belini bükmüş adamcağız. Mızır çocuk yavaşça yaşlı adamın arkasına sokulmuş ve elinden hiç düşürmediği çakıyla çuvalda kocaman bir delik açmış. Ya. Delik açınca ne olur? Tabi buğdaylar yerlere dökülmeye başlamış Zavallı adamcağız başına gelenleri ne bilsin Bilse derlinden dövünürdü değil mi çocuklar Ama bilmediği için Her adımda da çuval daha hafif geldiği için Sevinirmiş bile Ve böylece tepedeki değirmene ulaşmış Akşam olup da eve döndüğünde babasını çok üzgün görmüş. Ne olduğunu sorduğunda babası şöyle demiş. Ah ah oğlum sorma demiş. Bugün değirmene yaşlı bir caz geldi. Ona çok üzüldüm. Hem çok fakirdi demiş. Çocuk da hayretli gözlerini açmış babasını dinliyormuş. Zavallıcık demiş. Tarlasından elde ettiği tek çuval buğdayı değirmene getirirken çuvalı delinmiş. Değirmene geldiğinde de çuvalı bomboştu. Ona üzüldüm oğlum demiş. Muzuru olan utanmış ses çıkartmamış. Baboğ hiç konuşmadan sessizce yemeklerini yiyip yatmışlar, uyumuşlar. Gece yarısı çocuk bir itmeyle uyanmış. Bir de bakmış ki... ...çuvalını deldiği yaşlı adam karşısında değil mi? ödü patlamış. İhtiyar adam... ...hadi gir bakayım çuvalın içine... ...madem unumu boşalttın... ...ben de seni övütürüm demiş. Amanın çocuklar çocuğun korkudan gözleri değirmen taşı gibi olmuş. Adam tekrar ediyor, Hadi gir gir diye tekrarlayınca... İy, ...girmiş çuvalın içine. Adam çuvalı omzuna vurmuş. Başlamış değirmeni doğru yürümeye. Çocuk içinden... Bu dertten beni olsa olsa babam kurtarır demiş. Ve bütün gücünü toplayarak başlamış bağırmaya. Baba, baba, babacığım ne olur beni kurtar. Birden omzunda babasının güçlü hissetmiş. Ama hala bağırıyormuş. Baba, babacığım diye. Babası bu kez oğlunu omuzlarından tutmuş, sarsmış. Uyan demiş, uyan. Korkulu rüya görüyorsun. Birden çocuk silkilmiş gözlerini açmış. Hakikaten çocuklar gördüğü rüyaymış, rüya olduğunu anlamış ama o kadar korkmuş ki hemen babasına sarmış. sonra da usul usul o gün yaşlı adama yaptıklarını babasına anlatmış babası konuşması bitince oğlunun saçlarını okşamış üzülme demiş yaşlı adama acıdığım için ona bir çuval un vermiştim Önemli olan senin hatanı anlamandı. Ama rüyanın da onu gördüğüne göre... ...sen de içten içe pişmanlık duymuşsun demektir. Bir daha korkulu rüya görmek istemiyorsan... ...kimseye kötülük yapma demiş. Çocuk sadece yaşlı adama değil yavrularım. O güne kadar eziyet ettiği kedilere, köpeklere, kuşlara da çok acımış. Ve bir daha muzurluk yapmayacağına söz vermiş. Sözünü de tutmuş ve o günden sonra... O çevrenin en çok iyilik yapan kişisi olmuş. Bunu da sevdik mi? Hadi bakalım şimdi daha ne masallar geliyor. Sıkılmadınız değil mi yavrularım? Hadi bakalım. <Gülüyor>